nüzulünü paylaşmış idik arkasından cem edilmesini yani artık ağaçlardan taşlardan derilerden kağıtlara geçirilmesini sayfalar haline getirilmesini görmüş idik şunu vurgulamıştık bize gelen bilgilere göre ilk cem edilen toplanılan Kur'an-ı Kerim ciltlenmiş bir musaf halinde değildir sayfalar halindedir. Daha sonra bu Hazreti Osman devrinde cem edildiğini vurguladık. Azerbaycan-Ermenistan harplerinin arkasından cem edilmiş, çoğaltılmıştı. Bu çoğaltılmalar ise musaf halindedir. Yani ciltlenmiş kitaplar halindedir. Bunlar değişik beldelere dağıtılmış idi. Yine paylaştığımıza göre Mekke'ye verilmişti. Kufa'ya verilmişti, Basra'ya verilmişti, Dımaşk'a verilmişti, Medine'de vardı, Mısır'a da gittiğine dair bir rivayet var ve nüssalardan bir tanesi de Hz. Osman'da kalmış idi. Hz. Osman'da kalan bu nüshaya elüm üm ifadesi kullanılıyor ana nüsha manasına ama esasen ana diye adlandırılması gereken nüshana ne olması gerekiyor idi? O sayfaların olması gerekiyor. Çünkü ilk defa toplanılan odur. Sonra o sayfalardan çoğaltılmıştır. Sayfalar Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'den kızı ve Peygamber Efendimiz'in hanımı annemiz Hafsa'ya. Hafsa'dan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a ondan da daha sonra alınarak çoğaltılmış idi. Çoğaltıldıktan sonra da yeniden Abdullah'a iade edilmişse de Mervan devrinde bu asıl nüsa'nın ondan alınarak yakıldığını paylaşmıştık. Yakılmasının sebebini kötü olmadığını, alimler birçok konuda Mervan'ı, Mervan o zaman Medine valisi tenkit ederler, tenkide de hak eden birisi gibi görülüyor. Ancak bu konuda tenkit etmiyorlar çünkü insanlar o nüsa durdukça hala o nüsa'ya bakma meyli olduğu için, bu artık insanların diğerine güven beslemesinin gerektiğini, bu ortada olmaması gerektiğine karar veriyor. Belki bu konuyla istişare de etmiş olsa gerektir ki alimler bu konuda çok fazla tenkit etmiyorlar. Dolayısıyla bu ortadan kalkmıştır. Diğer çoğaltılan nüssalar artık asıl nüshan konumuna geçmiştir. Ama yine de halifenin elinde olduğu için o nüshaya el asıl nüshan manasına Ana manasına bir isimlendirme yakıştırılmıştır ve takip etmiş gitmiştir. Harekelemeyi konuşmuş idik. Harekelemede bir kardeşimin sağ olsun bir düzeltmeye sebep olmuştu. Zihnimizde kalanı söylüyoruz. Biz de bazen dilimize kolay geldiği şekilde söylüyoruz. Biraz daha netleştirelim isterseniz. Bir, harekele, birinci harekeleme ne zaman olmuştur özellikle? Emeviler devrinde olmuştur. Irak valisi Ziyad İbni Ebihi, onun harekete geçmesiyle olmuştur. Nokta ile harekeleyen, ilk harekelemenin noktalarla olduğunu söylemiştik. Üstüne altına nokta, Ebul Esved Tabi büyüklerinden, Ebul Esved Eddueli, Ebul Esved Eddueli'dir. Tabi'nin büyüklüklerindendir. Hicri 69. yılda vefat etmiştir. İkinci harekeleme ve noktalama ise, Haccac devrinde gerçekleşmiştir. İşin garibi bu. Yani bazen Cenab-ı Allah zalimi de hizmet ettiriyor mu? Ettiriyor. Öyle diyelim. Yani haccacın hem zalim denilir haccaca, hem de iyi tarafları anlatılır. Mesela sabah namazına olan düşkünlüğü gibi. Sabah namazına düşkün olanların yani insana dokunmaktan çekilmesi gibi. Bu taraflarını anlatırız genellikle haccacın. Yine mesela, Dışarıdaki insanlar zulmünden illallah diyorlar. Kendisine söylemeye de korkuyorlar. Annesine şikayet ediyorlar. Böyle böyle diyorlar ne olur siz annesiniz. Çocuğunuzun da hayrını istersiniz. Bu kadar insana zulmetmesin. Siz söyleyin anne olarak sizi kıramaz, edemez, gidemez diye yalvarıyorlar. Annesi de oğluna nasihat ediyor. Bu nasihatın arkasından tabi hacacın canı sıkılıyor. Yani o şikayeti yapanları bulsa canını okuyacak. Ama annesine de bir şey yapamıyor. Onların kim olduğunu annesi söylemiyor. Pencereden öfkeli öfkeli dışarıyı seyrederken, dışarıdan bir adam geçerken içeriye çağırttırıyor annesinin yanına. Geliyor adamca sen ne iş yaparsın diyor, zeytinciyim diyor. Kaç türlü zeytin yapılır anlat bakayım diyor. Tıkır tıkır anlatıyor işte salamurasıydı, bilmem nesiydi, bilmesiydi, yarmasıyla, şuydu, bu yüzden anlatıyor. Ondan sonra iki üç tane de ona ilmihal sorusu soruyor. Adam efendim diyor, ben o kadar okumadım diyor. Çabuk şuradan uzaklaş diyor adama. Çabuk adam uzaklaşıp gidiyor. Gel de şimdi boynunu vurma diyor. Gel de şimdi boynunu vurma diyor. Dünya için neler öğrenmişti. diyor. Hayret için hiçbir şey öğrenmemiş. Anasına gösteriyor. Ben vuruyorsam başına ama gerçekten binlerce insanı katletmiştir. Yani bu nevi anlatımlar asla mazeret olmayacak bir boyuttadır. O öldükten sonra hapishaneden hiçbir şer'i suçu olmadan binlerce insanlar çıkartılmıştır. Bu gerçekten zulümdür. Daha önce bahsettim. Said ibn Cübeyr'i katledişi ise hiçbir şeye sığmayacak. Kimi kaç tane Said ibn Cübeyr katledildi ama Said ibn Cübeyr'den sonra Said'in duasıyla Cenab-ı Allah bir başkasına öldürmeye, zulmetmeye fırsat bırakmıyor. Çıldırarak ölmüştür. Ama onun devrinde olmuştur. ikinci defa yani harekete geçme, eh, noktalama ve harekeleme noktalamayı Nasır isimli bir şahıs yapmıştır. Harekeleme ise Halil, Halil İbni Ahmet yapmıştır. Dile getirdiğimiz gibi bize gelen bu Halil'in yaptığı giderek gelişerek bize intikal etmiştir. Aklımızda da daha çok, e aynı zamanda iyi bir dil alemidir Halil İbni Ahmet. Aklımızda daha çok o kalmıştır. Şimdi bunları paylaştık. Bunlardan sonra niye varıyoruz çoğaltılması? Kur'an-ı Kerim'de, Elbetteki hükümler geliyor. Pekala bu hükümleri, bu şeyleri biz nasıl anlayacağız, nasıl değerlendireceğiz? İlk önce isterseniz oradan başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in kaynaklık değeri ve kaynaklar arasındaki yeri diye bir başlık atacak olursak şöyle ifade edebiliriz. Bir, Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Rabbimizin kelamıdır. Alim, yani her şeyi her yönüyle bilen sonsuz ilim sahibi, Habir, her şeyden haberdar. Ve hikmeti de sonsuz olan Rabbimizin buyruğudur. O hidayet rehberidir. O dolayısıyla ilk sıradaki hüküm kaynağımızdır. Nitekim bununla ilgili ayet-i kerimelerde, alif lam mim zalikal kitabul o Allah'ın kelamıdır. Onda en küçük bir şüphe bile yoktur. Hudal lil o takva ehlinin hidayet rehberidir diyor. O bizim hidayet rehberimizdir. Şimdi cümleye alim habir olarak başlamayı şunun için aynı zamanda tercih ettim. Kur'an-ı Kerim belli bir zaman dilimine hitap ediyordu. Dolayısıyla verdiği hükümler o zamanda kaldı. İlmi sonsuz olan, her şeyden, geçmişten ve gelecekten haberi olan Cenab-ı Allah belli bir zamanla mı ayet-i kerimelerin sınırlıyordu. Bizim kıyamete kadar hidayet ve hikmet ve hüküm kaynağımız değilse haşa Cenab-ı Allah'ın ilmi, irfanı ve ilgisi ve ufku sınırlı mıydı? Bunu söylemek bile insanı bırakın hatalı söz söylemeye çok tehlikeli boyuta götüren bir çılgınlıktır kelimenin tam manasıyla. Ama günümüzde şöyle böyle dile getirilir hale geldi. Şimdi hükümlere delalete pekala Kur'an-ı Kerim iki açıdan değerlendireceğiz. Bir Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fübutu diyoruz biz bize. Bize ulaşması. ...bizim elimizde bulunması... ...bu ayet-i kerimeler... ...gerçekten Cenab-ı Allah'ın... ...kelamı mıdır? Evet. Cenab-ı Allah... Resulü'ne ne vahyettiyse... ...o da bize nasıl... ...bildirdiyse, öğrettiyse... ...kıraat farklılıklarıyla... ...beraber hepsi Cenab-ı Allah'tan... ...bize ulaşmışlardır. Bunda asla... ...tereddüt yoktur. Tevatür... diye biz buna diyoruz. Hem ezbere geliyor... ...hem yazılı geliyor... Hem namazlarda okunarak geliyor hem de hangi harf nasıl telaffuz edilecek, nasıl aktarılacak, nasıl vurgu yapılacak bu bilgiyle beraber geliyor. Dünya tarihinde hiçbir ilim neredeyse tarih seyri içerisinde bu üslupla gelmemiştir. Ancak coğrafi olanlar işte binlerce insan Tokyo'yu görmüştür, görenler görmeyenler anlatmışlardır. Resimleri çekmiş, ah, günümüzde, günümüzden önce öyle gelmiştir. Kendiliğinden coğrafi olan veya şeklen var olan bir şey öyle gelmiştir. Hiçbir bilgi bu şekilde intikal ederek gelmemiştir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim ben şimdi. Bizim anladığımız, ravilerin ravilerden naklettiği, bilenlerin bilenlerden naklettiği öğrenek gelme bilgi, tarihin hiçbir devrinde, tarih içinde yoktur. Tarih neden emareler çıkarır? Bir yeri kazar çanak çömlek bulur. Heykeller bulur, binalar bulur. Onlardan akıl yürütür. Bu insanlar çömlek yapabiliyordu. Bu insanlar taşları yontabiliyordu. Bu insanlar şu bilgiye sahipti. Bu insanların belli bir oranda teknik ve mühendislik bilgisi vardı. Bu insanlar kaldıraç kullanabiliyordu. Emarelerden hareket ediyoruz. Bu emarelerden hareket etme bu aktardığımız bilgi seviyesine göre neredeyse yüzde bir, binde bir oranla daha zayıf bir bilgi yoludur. Binlerin binlerden, yüz binlerin yüz binlerden aktararak gelen bilgiler ve yazıya kayda geçmiş bilgiler nedir? Kesinlik ifade ederler. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin Allah Resulü'nün ümmetine ayet olarak öğrettiği ayetlerden oluşu kesindir, kat'idir, şüphe yoktur. Nitekim Cenab-ı Allah da elif lam mim. "Zalikal -e la fih" buyuruyor. Onda asla şüphe yoktur. Hem Allah katından geldiğinde şüphe yoktur, hem bize ulaşmasında şüphe yoktur. Onun için ne diyoruz biz? Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sıhhati katidir, yakin yani kesin ilim ifade eder. Bu hadisenin bir başka açıdır. Pekala. Bize olan nakli Sübutu kesin ise, yüzde yüz kat'i ise, vardığı her hüküm, bize emrettiği her hüküm de kat'i midir, kesin midir? Buna buna aynı cevabı veremiyoruz. Bütün bilgiler ille de diye diyemiyoruz. Hem kat'i olanı vardır, hem zanni olanı vardır. Kat'i olan hangileridir? Misal vereceğim ben bunlara kat'i olan nedir? Kelime kerime açık ve net ise bir başka manaya gelmiyor. Başka manaya gelme yolu kapalı ise onun hükmünde katidir ve kesindir. Kelime başka manalara kullanılıyor. Başka ihtimallere açık ise o zaman zannedir. İlk önce istersen şuradan başlayalım. Bilgiler Yakin, kesin bilgiden başlayarak yalan bilgiye kadar kademe kademedir. Tamam. Yüzde yüz kesin olana biz yakin diyoruz. Diğer adıyla kat'i diyoruz. Yüzde elliden yukarı olan, yüzde yüzde yüzde ellinin arasındaki bildiğiler zanni ve zannî galip olan bilgilerdir. Doğru olma ihtimali yüksek olan bilgilerdir. Fıkıhta delil ifade ederler. Mesela hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler zannidirler. Eğer tevatür yoluyla gelmemişse. Zannidirler. Zannid demek bizim dilimizde anlatıldığı gibi yani vehim manasına değil. Zannidirler. Şimdi gelecek manası. Eğer hadis-i şerifi aktaran raviler, saduk yani doğru sözlü, zapt ehli yani hafızası güçlü olan insanlar ise, güvenilir insanlar ise, biz o zincirlerin birbirinden gelen hadislere ne diyoruz? Sahih hadis diyoruz. Doğru hadis diyoruz. Pekala bir insan beşerdir yanılamaz mı? Yanılabilir. Nefsine bir anda olsun kapılamaz mı? Kapılır çünkü bir tek Allah Resulü bansun biliyorsunuz. Kapılabilir. Bu kapı daima açık mı? Evet açık. Bu ihtimal zayıf bile olsa biz ona ne diyoruz? Beşer giriyor devreye dolayısıyla zanni diyoruz. Pekala zanni diye bir hadisi dışarıda bırakamıyoruz, bırakır mıyız? Asla. Nedir? O bizim için delil ifade eder ve biz onu kullanırız. Daha önce bir benzetme yaptım. Tıpkı hakimin şahitlere dayanarak hüküm vermesi gibi. Şahitleri tezki ediyorsunuz. Doğru sözlü insanlar çıkıyor. Güvenilir insanlar çıkıyor. Birkaç tane şahit ne diyor? Şu şu şunu yaptı. Şu şundan vaktiyle borç almıştı. Şöyle etmişti. Hakim ona dayanarak hüküm veriyor. Bu hükümde şahit yanılamaz mı? Yanılabilir. Nefsine kapılamaz mı? Kapılabilir. Ama bunu yok sayarsanız mahkemeleri kilitlerseniz bir millet durur. Bir ilim durur, bir ilim alanı durur. Hadis bundan daha güçlüdür. Dolayısıyla hadis alanı da özü sözü doğru olan bir insan şahsi meselesiyle de ilgili değil Allah'ın dini ve Resulullah'ın yaptığı bir amel hususunda bir haber veriyorsa bu insan sadık bir insansa Akli dengesi yerindeyse, hafıza gücü yüksek ise biz bunu fikat diyoruz, güvenilir, ravi diyoruz. Dolayısıyla delil teşkil ediyor. Ayet-i kerimelerde de başka mana ihtimali var ise zan ifade ediyor. Eğer mesele %50-50 ise, yani yarı oranında doğru da olabilir, eğri de olabilir, yanlış da olabilir, tam araç çizgide duruyor ise... Şurası mı, şurası mı tercih edemiyorsak buna ne diyoruz? Şek diyoruz, şüphe diyoruz. Türkçedeki kuşku biraz değişiktir. Kuşku biraz daha pirelenmeye yönelik olduğu için yüzde ellinin altına doğru iniştir. Buna tam şüphe diyoruz. İki tarafın arası demek. Arapçası şek bunun için kullanılır. Bunun altında yine Arapçada zan vardır. Zannediyor ama hatalı zannediyor vardır. Bunun bir altında vehim vardır. Tamam Zehmin en altında da dipte kilip vardır. Yani yalan vardır, yanlış vardır. Anlaşıldı? Bunun içerisinde zan ifade eder ne yapar? %50, %50'nin üzerinde 60'lık, 70'lik zanını galip de daha ziyade 80 ve üzerini ifade eder. Bu bir ilim basamağıdır. Dolayısıyla böyle bir basamaklama Kur'an-ı Kerim'de vardır. Şimdi misal olarak veriyorum ben şimdi. Mirasla ilgili ayet kelimeler kerimeler geliyor. İşte ne diyor bir kadın eğer ölen kocasının çocuğu yoksa dörtte bir alır diyor. Açık ve net bir başka manaya kapalı. Bunun hükmü katliğidir. Yani ölen insanın hayatta çocuğu yoksa hanımı mirasın dörtte birini alır. Ölen insanın hayatta çocuğu varsa hanımı sekizde bir alır. Bu açık ve nettir. Rakamlarla, her şeyle söylüyor. Bu bir başka manaya asla gelmez. Bu böyledir. Mesela aynı şekilde had cezaları ilgili ayetler var. Bunlar doğru anlaşılmalıdır ki doğru tatbik edilsin. Bunlar bir başka manaya gelmiyor. Bir insanı, iffetli, namuslu bir insanı zina ile itham eden insan dört şahit getirecek diyor. Dört şahit getirmezse kendisi ceza diyor. O zaman milletin arasında da söylemeyecek. Böyle bir dedikodu yaymayacak diyor. Ayet-i Kerime bu konuda açık ve nettir. Bir başka manaya kapalıdır. Şimdi burada bir misal vereceğim. Kitaplarımız hep sık sık bunu verdiği için ben de. Bunun dışında ben daha net olan çok şey var tabi. Misal olarak söylüyorum. Murdar et yemek. Yani kesilmemiş, boğazlanmamış hayvanın etini. Kendi kendine ölmüş. Ahırda hayvan ölü bulunmuş. Bunun etini yemek. Açık ve nettir. Bir başka manaya gelmez diye. Domuz eti her türlü şekliyle haramdır. 180 derecede de kaynatsanız, fırını içerseniz de 1000 derecede un ufak da etseniz haramdır. Dolayısıyla domuz etini yemeyi yasaklıyor. Ayet-i Kerime açık ve nettir bir başka manaya gelmez. Bunun gibi kayalardan, uçurumdan yuvarlanmış ölmüş hayvanlar, boğulmuş hayvanlar, yani boğazını sıkarak boğulma var bir de suda boğulma var iki türlüsü de. Süsülmüş hayvanlar, bir başka hayvan tarafından bo e boynuzlanmış, süsülmüş hayvanlar, yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanların etleri, akan kan, damardan dışarı fışkıra akan kan ve benzerleri yemek, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş hayvanı yemek, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net ifadeyle yasaklanmıştır, haramdır. Bu başka manaya gelmezler, delaleti kat'idir Aynı şekilde şarap, özellikle şarap e, ayet-i kerimede de geçiyor. Hamr kelimesi şarap için, yani üzüm suyundan yapılan içki için kullanılır. Kesinlikle nedir? Haramdır ve nettir. İnnemel hamru vel meysiruh, ayet-i kerimesi. Ben ayet-i kerimenin numaralarını çok fazla bilmem. Ama geç geçerse var yani inşallah. Dur bakayım, notlarımı almışsam. Çünkü ayet-i kerimede. de, Maide 5, yok 90, 90, maide kendisi 5. sure. Maide 90. ayet-i kerime. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerin açık ve net derler. Bir başka manaya gelmezler. Ama demin ki söylediğime tekrar gerisin geri dönüyorum. Mesela boşanmış olan kadınlar 3 kuru müddeti beklesinler diyor. 3 kuru müddeti niye deniyor? Buradaki kelime Arap dilinde de iki manaya da kullanılıyor. Bizim dilimizde de vardır birden fazla manaya kullanılan kelimeler veya ters kullansan da aynı manaya gelen kelimeler vardır. Arapçada da müşterek dediğimiz kelimeler var. Bizim dilimizde zıt kelime, ilk farklı mana birisine ben takıldım, huysuzca bir arkadaş, huysuz dedim. Hocam ben huysuz değilim dedi. Sık sık huykusuzluk yapıyor, arkadaşlarına da huysuzluk yapıyor. Ben huysuz, huysuzsun deyince de ben huysuz değilim diyor. O zaman huylusun dedim. Onu da beğenmedi. <gülüyor> Niye? İkisi de aynı manaya geliyor. Zıt şeyi söylüyorsun aynı manaya geliyor. Bazen aynı kelimeyi söylüyorsun zıt manaya geliyor. Kuru kelimesi de öyle. Bir adet manasına gelir, hariz manasına gelir. Bir de ne? Temizlik hali manasına gelir. Hangisi olduğunu tayin. Alın işte. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi göre adet manasına geliyor. Ebu Hanife bu kanaatte. Bunu ona getiren deliller var. Aynı konuda İmam-ı Şafi Hazretleri temizlik anı manasına geliyor. Ama bu işte zan ifade ediyor şimdi. Ya o doğru ya o doğru. İkisinden birisi doğru. İkisi birden yüzde yüz doğru değil. Ama ikisine de uysanız bir şey kaybediliyor mu? İkisine de uysanız bir şey kaybedilmiyor. Çok fazla şey kaybedilmiyor. Arada gün oynar, ay oynamaz. Böyle bir yapı var. Dolayısıyla... Bu tip şeyler ne olur? Zanni ifade etmesi bundan kaynaklanıyor. Ayet-i Kerime bir başka manaya gelebiliyor mu? Gelemiyor mu? Bundan kaynaklanıyor. Yoksa herhangi bir şeyden Ayet-i Kerime'nin ile ilgili bir mesele değil. Şimdi bunun delilleri var. Bununla ilgili bir hayli bilgi var. Şimdi Ayet-i Kerime'lerin bir özelliği daha var. Hükümlere delalete açısından. Genellikle Ayet-i Kerime'ler İcmali hükmedilaret ederler. İcmali ne demek? Toptan demek. Araplar toptan satışa elbeyu bil cümle diyorlar. Toptan satış demek. Cümle halinde satış demek. Biz de biz de kullanıyoruz aslında. Cümle alem diyoruz. Yani şey ifade kullanıyoruz. İcmali olarak satış veya icmali olarak manaya delalet edilir Bu bu manadadır. Bunu şunun için söylüyorum. Sadece çekirdek emri verir. Daha önce çekirdekle ilgili bilgi paylaşmıştık. Bir incir çekirdeğinin içerisinde incir ağacının bütün vasıfları vardır. Yaprakları vardır, dalları vardır, kökleri vardır, nasıl çiçek açacağı vardır, nasıl meyve vereceği vardır. Hatta meyvesinin cinsi bile vardır çok defa. Genellikle yabani verir onlar aşılanınca ama temelde olanı da düşününüz. Şimdi çekirdeğin içerisinde onlar gizlidirler. Onları ne olur? Ekersen kök salar, dal salar, ona göre ya kabuğu olur, incir ağacının kabuğu, diğer ağaçlardan farklı, her bir ağacın birbirinden farklı. Diyelim ki onun yaprağını kırarsan, dalını kesersen oradan süt akar, bir başka ağaçta nadirdi bu, her ağaçtan süt akmaz. Onun çekirdeği meyvesi şöyledir, çiçek açması diğerlerinden farklıdır, normal ağaçlar gibi, şudur budur, hepsi o çekirdeğin içerisinde var bu özellik ama. Şimdi ayet-i kerimelerde de emir icmari gelir, çekirdek emirdir. Bunu toprağa ekip büyüten, bazen bize anlatan, tarif eden, gösteren kimdir? Allah Resulüdür. Nasıl geliyor icmari ayetin içerisindeki emir? اَقِيمِ السَّلَاةَ diyor. Namazı kılın diyor. اَقِيمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكُ الشَّمْسِ اِلَا ile اللَّيْلِ Günün iki tarafında iz izah ediyor. İşte namazlarınızı kılın diyor. Bakıyorsun orada asıl verilmek için namazın vaktini tarif değil, şeklini tarif değil. Namaz kılın o vakti de ara sıra seher vaktinin vurguladığı gibi. E, seher vakitlerinde duanın inceliğini vurguladığı gibi. Güneş batarken sararken mesela namaz kılın demez ama zikir için sık sık gündeme gelir. Zikir için uygun olan vakit olduğunu vurgulayışı gibi. Gecenin sessizliğinin ibadete uygun oluş anı anlarını... Yine ayet-i kerimede de hadisi şeriflerde de vurgulanma, onunla bizde bir duygunun canlandırılmasını istediği gibi özellikleri iç içe görüyoruz. Ama onların hiçbirisinde bu çekirdeğin bütünüyle açılımı yoktur. Ayet-i kerimede zekat geliyor, sığırdan ne kadar, deveden ne kadar, öşürden ne kadar, meyve ağaçlarından, ziraattan ne kadar, ticari mallardan ne kadar, altın ve gümüşten, nakit paralardan ne kadar olduğu, Onların içerisinde tafsilatıyla zikredilmiyor, müminleri vasıflandırırken onlar namazlarını eda ederler, zekatlarını verirler, namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz gibi cümlelerle geliyor. Biz buna ne diyoruz? Namazı kılın. Tamam anladık namaz kılacağım. Ya Rabbi nasıl namaz kılacağım? Eğer öyle kalsaydı bunu sorardık. Ne şekilde kılacağız? Rükusu, secdesi, kıyamı, kıraatı, bütün bunların nasıl olacağı ve sıralamanın nasıl olacağı. Bütün bulgular o emirlerin içerisinde yok. Dağınık olarak bazı bölümleri var. Varka'u marrakeyn diyor. Rükuya gidenlerle beraber siz de rükuya gidin. Secde ile ilgili olanlar var. Ama bunlar namazın içerisinde, nasıl bir insicam içerisinde, nereden başladığını nereye doğru gidilir? Nasıl yapılır? Bütün bunlar yok. Bütün bunları biz... Heminde dediğim gibi bir çiftçinin, bir ziraatçının incir ağacını veya herhangi bir şeyi dikip de büyütmesi, köküyle, dalıyla bize öğretmesi gibi Allah Resulü'nün sünnetinde görüyoruz. Dolayısıyla ayet-i kerimeler tafsilat açıklamazlar. Eğer ayet-i kerimeler tafsilat açıklasalardı, basit bir ifade ele ediyorum. Şimdi ortalama olan bir fıkıh kitabı yaklaşık 9 cilttir. 9 ciltlik bir kitap olması lazımdı. Dokuz ciltlik bir kitap olunca çoğunuz hatmedemezdiniz. Hatim büyük bir marifet olurdu. Şimdi bile yani baya bir marifet olur bazı insanlar için. Hafız herhalde pek nadir çıkardı. Belki de hiç çıkmazdı. Şimdi Cenab-ı Allah bizi bizden iyi biliyor. Gücümüzü, kudretimizi, irademizi, aklımızın boyutlarının sınırını iyi biliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Daha ziyade emirler Kur'an-ı Kerim'de icmali olarak gelmiştir. Mesela akitleri, akit çeşitlerini, akit kaç çeşit vardır, alışverişti, kira akdiydi, işçilik akdıydı, şuydu buydu bunları söylemiyor. Ayet-i Kerime ne diyor? Evfu bil ukudu. Yaptığınız akitlere vefa gösterin, hakkını yerine getirin diye sana genel ifade. Hem orada akdin varlığını, meşruluğunu öğreniyorsun hem de her müminin yaptığı akde vefa göstermesinin gerekliliğini öğreniyorsun. Bu nevi işte çekirdek dediğimiz bilgi bu çekirdek emirler gelir. Şimdi ayet-i kerimede bunların birçok özelliklerini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de umumen zaman ve mekana göre birincisi ne dedik icmali dedik. İkincisi. Zaman ve mekana göre değişmeyecek bir üstüp kullanılır. Bu çok önemlidir. Mesela şöyle deseydi bize, sadece şu şu eşyaları alıp satabilirsiniz deseydi günümüzde biz bilgisayarla alıp satamazdık. Günümüzdeki arabaları ne yapacaktık? Her şey çok değişti. Birçok eşya değişti. Değişebilen şeylerde bize ana prensipleri veriyor. Demin gibi iki tarafın rızası olacak diyor. Bir alan taraf olacak. Bir satan taraf olacak. Bu ikisi de rızasını beyan edecekler. Bunun bedeli olacak. Şartlarını koşuyor. İcep ve kabul olacak. İcep ve kabul ne demek? Birisi teklif edecek, öbürü kabul edecek. Bunun bedeli ökülenecek. İki taraf teslim ve tesellümde bulunacak. Size bunun ne yapıyor? Şartlarını öğretiyor. Bununla ilgili ille de şunu alarsanız. Zürafa satışı vardır. Ama vinç satışı yoktur demiyor mesela. Bunun gibi veya sınırlamıyor. Furatı değişebilecek noktalarda da ana kuralları koyuyor. Ve evfu bil ahdi demin ya ey velzene amene uful bil ukhut baida suresinin 1. ayet kelimesinde olan içinde olan bir bölümdür. İsra suresinin 37. 34. 34. ayet ayet kelimesinde ve evfu bil ahdi inel ahde kana mesuladır diyor. Ahdinize sadakat gösterin, her insan ahdine sadakat görüp göstermediği konuda Allah huzurunda mesuldür diyor. Genel kaide söylüyor. Mesela neleri istişare edeceğini, neler hangi konulara dalıştığını söylemiyor. Ve şavirhum fil emr onlarla istişare ettiği istişarenin genel kaidelerini söylüyor. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَرْرِبَ <الْرِبَى> riba, ı Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır diyor. Bunun detaylarına veya şununa şunla diye de girmiyor. Şimdi yine de ayet-i kerimenin içerisinden eğer usulü ü fıkha girerseniz o bölüm oldukça geniş bir bölüm, girmiyorum ama hangi kelimeler nedir? İşte müteşabihtir, manası açıklaması zordur. Eğer bir ayet-i kerime müteşabih ise bu kul tarafından açıklamayla çözülemeyecek ayet demektir. Bunu ya Cenab-ı Allah açıklayacak ya Resulü açıklayacak. Misal olarak söylüyorum. ekimin salatası sırf bu kadar kalsaydı namazı kılın. Alın size müteşabih bir ayetti. Niye? Ben nasıl namaz kılacağımı bilmiyorum. Diğer ayet-i kerimeler var, bazı bölümler onları görmemezlikten gelen şey. Fakrauma tesra Kur'an gibi işte orada kıraat olunacağı var. Hayır, namazın içerisinde bir başka yerde kıyam var, bir başka yerde ruku var, bir başka yerde secde var ve benzeri. Bütün bunlara ama emir sadece "Ekim salate ellezine yukimunuss salate" gibi gelseydi ben onu bilemezdim. Bunu bana kim açıklayacak? Ya Cenab-ı Allah açıklayacak başka ayet-i kerimelerle. Veyahut da bana Allah Resulü açıklayacak. Onların açıklaması olmadan ben bu namazın nasıl kılınacağını bilemem. Böyle bir ifade olacak. Bazen ayet-i kerimeler müşterek oluyor. Bazen müfesser oluyor. Müfesser şu demek. Tefsire ihtiyaç duyulan ayet-i kerimeler var. İzahı bunun gibi değil. Ayet anlaşılıyor esasen. Ama daha geniş izahına ve bilgiye ihtiyaç var ayet-i kerime. Kendisi tefsir edilmiş ayet var. Tafsirat edilmiş ayet-i kerimeler var. Bütün bunlar, her yan yana gelecek, bizde bir bilgi oluşturuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de gelen ayet-i kerimelerin bu kanun maddeleri gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in bu ne hani sık sık dile getiriyorlar, ne şiire uyar, ne nazma uyar, ne nesre uyar, ne fıkıh kitabına uyar, ne hadis kitabına uyar. Kur'an-ı Kerim'in bu tamamen çok farklı bir üslubu. Bunların dışında bir ustup. Ebu Zenil Gıfari kardeşi Şair diye kardeşini gönderiyor. Allah Resulü hakkındaki aleyhinde konuşan cümlere duyunca bu insanı git sen yakından tanı diyor. Ondan gelen ayetler sıradan kelimelere benzemiyor. Sen şiiri benden iyi biliyorsun. Git bu insanı değerlendir de gel diyor. Kardeşi dönünce ne diyor? Gidiyor peygamber efendisi tanıyor. Ayet-i kerimeleri dinliyor. Ebu Zirinler Gıfari'ye söylediği cümle şu Vallahi söyledikleri ne kaside ne şiir, ne nesir hiçbirine benzemiyor diyor. Ama çok güzel şeyler. Ebu Zir radıyallahu anh ne diyor Hiç de susuzluğumu gidermedin diyor. Bunlar bana yetmez yükleniyor sırtını kendi gidiyor. Kendi gidiyor Müslüman olup dönüyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum Kur'an-ı Kerim'in içerisinde belli konular da yan yana gelmiş değil. Yani şuradan şuraya faizle ilgili Şuradan şuraya alışverişle ilgili, şuradan şuraya aile ile ilgili, şuradan şuraya kadar olan bölüm ile ilgili. Şurası cennetle ilgili, şurası cehennemle ilgili, şurası müminle ilgili, şurası kafirle ilgili değil. Sanki şöyle bir benzetme, çok güzel bir orman düşününüz. Ağaçlar var, dereler var, şelaleler var, çiçekler var. Tabi bir manzaranın içerisinde yürüyorsunuz. Ara sıra gölgeler var, ara sıra güneşler var. Önünüze, bazen ormanda iyi ilerleyin, bazen aynı ağaç çeşitleri. Kestaneyi geçersiniz, biraz sonra bir kestane daha gelir. Ama o ondan farklı bir ağaçtır. Kestanedir, hepsi aynı cins ağaçtır. Ama duruşu, büyüklüğü, meyvesinin iriliği, yamaçtaki duruşu, şuradaki buradaki çok farklıdır. Çok farklı şekilde gelir, sizin ayrıca hoşunuza gider. Böyle bir tabiilik içerisinde ayetler geliyor. Şelaleler geliyor, ırmaklar geliyor... Zaman zaman ırmak değil bir köşecikte de pınar geliyor. Zaman zaman ne geliyor? Maden suyu geliyor. Maden suları ilk önce çıktığı yerde beyazdırlar. Aşağıya doğru böyle yüzeyde parıldamaya başlarlar. Güneş vurunca parıl parıl sanki orada altın madeni varmış gibi aşağı doğru gidince öyle görünürler. Şimdi maden suyunun bizdeki adı da acı sudur. Böyle bir su bulduk muydu? Yatar içerideki bir de şey olarak. İlk önce acıdır. İnsana acı gelir. Ayet-i Kerime'den bazısı da bize acı geliyor ama daha çok faydalıdır. Canımızı yaksa da, cemiyet içerisinde bir acıyı haber verse de, bunun gibi. Kendine ait bir tabii güzelliği vardır. Bunu ayet-i kerimelerin bize haber verişindeki emirlerinde ve yasaklarında da bu özelliği görüyoruz. Tek üslup değil, kanun maddesi gibi madde olarak gelmiyor. Şimdi onun örneklerini paylaşacağız. Şimdi farz, vacip, haram kılındı ifadesi kullanmak yerine mesela ayetin akışına daha uygun, muhatabın gönlüne hoş gelecek ifadeler kullanıyor. Bazen sebebe dikkat çekiliyor. Ve katilu fi sabilillah, الذين يقاتلونكم diyor mesela. Allah yolunda size karşı savaşanlarla savaşın diyor. Daha devam ediyor ayet kerim ama ben bu kadarını örnek olsun diye bu kadarıyla yetiniyorum. Çünkü bu sefer bitmez. Bir, bunda cihat var, savaş var, savaş meşru. İki, bu savaş niçin olacak? Heva ve heves ve dünyalık için olmayacak. Niçin olacak? Allah yolunda olacak. Üç, bir şey daha var. Durup dururken siz savaş çıkartın demiyor. Size karşı saldıranlarla savaşın diyor. İslam hukukunda savaş, peygamber efendilerin savaş temennicisi olmayın diyor. Ama savaş çıkınca hakkını veren insanlardan olur. Bir başka ayet-i kerimede, size bitişik olan, komşu olan, sınırlarınızdan sonra başlayan düşmana karşı savaşın diyor, cihad edin. Ve onlar sizdeki gücün varlığını bilsinler. Ya eyyüvellezine amenu, قَاتِلُ الَّذ۪ينَ يَلِيُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِرْضَ Gırza ne demek? Sertlik demek. Güç demek. Direnç demek. Direncinize yüksek olduğunu. Bunlara çatmaya gelmez. Çatarsan ağzını yamulturlar. İfadesi bu. De Dedirtin diyor. Bir kere çatarlarsa, bir daha çatılmayacağını anlasınlar. Şeye bakınız. Mesela müşrikler, Bedir'de gelmişlerdir, çok cesaretlilerdir. Uhud'da gelmişlerdir, biraz daha cesaret kazanmışlardır. Uhud'daki şey, Bedir'de biraz kırılmıştır ama o kazaya geldi zannetmişlerdir. da gelmişlerdir, durumları daha iyidir, iyi geri dönmüşlerdir. Ama Müslümanların bile dağıldıktan sonra nasıl bir daha toplanıyorlar? Nasıl bir daha canlarını dişlerine takıyorlar? Nasıl yeniden ayağa dikilip ölümüne mücadele verebiliyorlar? Uhud'da bunu çok acı şekilde görmüşlerdir. Bunu paylaşmıştık. Uhud'un arkasından İslam ordusu yeniden toplanmıştır. Yaralılar bile düşman kovalamaya çıkmışlardır. Onların üzerlerine geldiğini haber alan müşrikler yeni bir çatışmayı göze alamadan durumları daha iyi olduğu halde, sayıları çok daha kalabalık olduğu halde Mekke'ye çekilmek zorunda kalmışlardır. Daha sonra nereye gelmişlerdir? Kışkırtmalarla kışkırtmalarla. Ayak sürmüşlerdir. Gelmek istememişlerdir esasen. Çünkü şunu diyeyim. Bundan bir yıl sonra yeniden Bedir'de sözleşmek, e, buluşmak üzere Kozdan'ı kapışmak üzere paylaşmak üzere anlaşmışlardır. Bir yıl sonra İslam ordusu hazırlanarak Bedir'e varmıştır. Müşrik ordusu Bedir'e gelememiştir. Orda esasen Mekke'den çıkmıştır. Yaklaşık Mekke'nin 45 kilometre dışında Mekke'nin belli bir oranda sıra dağları var. O dağları aşmışlardır. Vadi-i Fatıma denen merru zahran diye tarihte adı olan bir noktaya kadar gelmişlerdir. Orası geniş bir arazidir. Yeşilliği de olan bir vadidir. Bu vadide konaklamışlardır. Oradan doğru Mekke-i Medine'yi korkutmaya çalışmışlardır. Gelip geçenlerle haber gönderiyorlar. Müşrikler Mekke'den ayrıldı. Çok büyük güçleri var karşısında duramazsınız, kendinize gelin, Bedir'e gelmeyin. Sakın kendinizi tehlikeye atmayın. Allah Resulü karar veriyor, mücahitler yola çıkıyor, Bedir'e geliyorlar, bunlar durdukları yerden Peygamber Efendimiz'i ve müminleri ürkütecekler, korkutacaklar, sökmüyor. Buna da psikolojik art diyoruz. Müslümanların yola çıktığını, Bedir'e doğru geldiğini haber alınca bunlar yerinden kalkamamıştır. Orada süvekli bir çorba tarhana diyelim bugün süvekli biraz şey, çor, un çorbası esasen bunu yapıp yedikleri için orada daha ziyade orada onu yedikleri için ve gerisin geri kalkarak işte şimdi şu zamanı bu zamanı çok uygun bir zaman değil vesaire bahanelere kısaca Mekke'ye geri dönmüşlerdir. Mekkeliler bu ordunun adına çorba ordusu takmışlardır. Ceyşü Süveyd demişlerdir. Tar tarhanacı ordu mu diyelim? Bilinen ne? Kendi kendine ordularını. Şimdi bu nedir? Göz yıldırmadır. Şöyle olarak. Cenab-ı Allah esasen bunu daima savaş. Biz orduyu niye hazır tutarız? Düşmanımızı yıldırmak için. Saldırılmaması için. Emniyetimizin korunması için. Ve bu insanlara dokunulmaz dedirtirmek için. Senin güçlü olduğun, dirençli olduğun bilinirse o zaman dokunulmaz. Şöyle diyeyim biraz suaf ama belki yeri geldiği için Ermeniler bu milletin içerisinde 1900'lü yıllara kadar tebeyi sadıka, en sadık, hiç problem çıkartmayan zimmiler olarak yaşamışlardır. Ve böyle anılmışlardır. 19 Osmanlı devleti zayıflayınca ne olmuştur? Dış dünyanın körüklemesiyle başta Fransa, bir tanesi Fransa'dır. En çok Rusya körüklemiştir, sonra Fransa körüklemiştir, İngiltere'de. En çok Fransa körüklemiştir. Çünkü Fransa'nın işgal ettiği Hatay'dı, Maraş'tı, ondan sonra Urfa'ydı, Van'dı. O bölgelerde Ermeni çoktur. O bölgelerde Ermenileri körüklemişlerdir, harekete geçirmişlerdir. Ama kim körüklerse körüklesin, dünya zayıflayınca ortaya çıkmışlardır. Dünyanın güçlü olduğu bir devirde ortaya çıkmamışlardır. Ermeni komitecilere, ailelere, köylere saldırmıştır. Şimdi bunun için Cenab-ı Allah insanların psikoloji yapsanı bizden iyi biliyor, ne yapıyor? Bizi uyarıyor, sizdeki o gücün varlığını onlara hissettirin diye bize emrediyor. Bu aynı zamanda cihad emridir, bu aynı zamanda iç direncinizi yüksek tutma emridir. Emir her zaman ille cahid ufi sebilillah değildir yani şu şey olarak. O da olmakla beraber burada nedir? Cenab-ı Allah bize hem yön gösteriyor hem de savaş sebebi ne olur? bir Allah yolunda olur. Kan dökmek uğruna savaş olmaz. Hem de savaşta bizim düşmanımız yoksa savaşmanın manası yoktur. Savaşa sen çıkartamazsın. Evet. Bazen asıl gerçeklere vurgu yaparak ve enfiqu min ma razaknakum diyor. Enfiqu infak edin demek. Başkalarına harcayın demek. İnsanlara verin demek. Mimma razaknakum Bizim size bahşettiğimiz rızıklardan demek. İyi dikkat ediniz. Bu zekata da gelince öyledir. Başkalarına iyilik ihsan etmeye gelince de öyledir. Burada doğruya asıl gerçeğe vurgu yaparak ne demek? Ey insanlar bu mal sizin değildi demek. Bu canlı Cenab-ı Allah'ındı. Bizimdi. Biz size rızık olarak verdik. Şimdi toprağı düşünebiliyor musunuz? Üzerinde derin derin düşünmek lazım. Toprağa ekiyorsunuz buğday çıkıyor. Ekiyorsunuz bir daha çıkıyor. Etiyorsunuz bir daha çıkıyor. Ekiyorsunuz bir daha çıkıyor. Üstelik bir taneden bir sürü bir dünya tane çıkıyor. Eğer bir taneden bir tane çıkmış olsaydı ekin çoktan biterdi. Her de demin incirden bir servet? Inciri düşünün. Hani nar için bir bilmece var. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane diye. Narın kaç tane çekirdeği var? Dünya kadar var. Onları bir nalı diğer ki ağacın bütün narını yeseniz bir narın çekirdeğini dikseniz ve büyütseniz dünya kadar ağaç olur. Çekirdek de aynı şekilde. İncir çekirdeğini dikseniz dünya kadar olur. Böylece çoğalır gider. Şimdi bütün bunları besleyen bir toprak yapısı var. İnsan hayret ediyor. Ormanı düşününüz. Belgrad'da ormanına gittiniz metre neredeyse bir ağaç düşüyor. Uzak ağaçlar birbirinden ama ağacın cüssesini bir düşününüz. Köklerinde ne kadar yayıldığını düşününüz. Alttan birinin kökü öbürüne dokunuyor derhalde hatta iç içe bile giriyordur. Şimdi o kadar arazinin gıdasını o ağaç emiyor. Ama Cenab-ı Allah da o gıdayı o toprağa veriyor. Yıllar yılı veriyor. Kerelerce veriyor. Bazı bitkiler toprağı daha fazla yorarlar. Mesela gün, dö gün döndü, güne bakan toprağı yorar. Ama öbür yıl ne yapıyorsunuz? Bir yıl gün döndü başka yıl biber ekiyorsunuz, şunu ekiyorsunuz, bunu ekiyorsunuz, toprağı dinlendiriyorsunuz. Ama her seferinde o toprakta yeniden onu besleyen, büyüten gıda bulunuyor. Cenab-ı Allah böylece hayvanlar, binlerce hayvan kesiliyor, hayvanlar yine de çoğalıyor. ''Biz size bunu nasip ettik, siz de insanlara infak ediniz, zekatınızı veriniz.'' buyuruyor. Bir taraftan iyiler teşvik ediyor, öbür taraftan asıl gerçeğe dikkat çekiyor. Bazen vahametine işaret eder. ''Ve lâ taktulû nefselleti harramallâhu <gülüyor> hak bilhâq.'' ''Cenabı Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın, öldürmeyin ancak hak ve hukuka dayalı bir konuysa ayrı.'' diyor. Yani adam katletmişse, evliyken zina yapmışsa ve benzeri gibi şıktır veya düşmansa size saldırıyorsa hak bir ölçü olmadan cana kıymayın diyor. Cana kıymenin arkasından nelere sebep olacağını diler getiriyor. Bazen farklı bir emir üslubu kullanıyor ve geçmiş milletlerinde mesela bununla sorumlu olduğunu yaptığına dikkat çekiyor. Ne gibi? inna salate kânet alel mu'minine kitaben mevgûta. Sizden önceki ümmetlerin üzerine de olduğu gibi, mesela oruçta, burada da namaz vakitlere bağlı olarak kullar üzerine farz kılınmıştır diyor. Hem geçmiş milletlerdeki orucu, geçmiş milletlerdeki ibadeti günde geliyor, hem de zamanla adım adım yürüyen bir ibadet şeklini bize hatırlatıyor. Farz kıldım, kılın demek yerine, onun vakta bağlı olarak farz olduğunu, dolayısıyla da yerine getirilmesini gerektiğini vurguluyor. Bazen teşvik üslubu taşıyarak "Len tenalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız." diyor. Bunun içerisinde teşvik var. Takva ehli olmak istiyorsanız gerçekten böyle olunuz diyor. Bazen mükafat ve cezayı bildirerek "Kat eflahal mukminun" Müminler felaha ermiştir. Hum fi salatihim kâşiûn. Onlar namazlarında huşu içindedirler der, diyerek size namazın içerisinde asıl olmanız gerekenin huşu yüklü olması gerektiğini hatırlatıyor. Bunun gibi ayet-i içerisinde inanın neler var neler var. Bazen acı üslup da kullanıyor. Vellezî yeknizûne zehebe yeknizûne zehebe ve fıddate altını gümüşü biriktirenler depolayanlar küplere saklayanlar kenzin içerisini küplere saklayanlar wala yunfiqunaha onu diğer insanlara vermeyenler zekatını ödemeyenler fi sabilillah Allah yolunda vermeyenler kom onları müjdele bir azabın elîm bir azapla müjdele Elin bir azapla müjdeli olmaz. İnzar olur normalde. Ama azapla müjde yan yana geliyorsa bu aynı zamanda siz müjde bekliyordunuz. İşte sizin müjde buna layık demek gibi bir mana. Tehekküm deniyor. Buna üslup taşıyor. Şimdi bunun gibi ayet kerimelerin birçok üslubun içerisinde direkt emir yerine, bazen gayesine, bazen asıl gerçe, bazen hedefine, bazen teşvikine iç işe yorulmuş bir dünya bulursunuz ayet-i kerimelerin üslubunda. Ama bununla ilgili birkaç kaide zikredecek olursak şunu diyebiliriz. Ayet-i kerimelerin bir fiili emretmesi, methetmesi, teşvik etmesi veya yapanını methetmesi, onun iyilik yaptığını vurguluyor olması o ayete o şeyin farz veya hotta mendup hayırlı olduğunu gösterir. Derece derece. Yani tekrar ediyorum. Bir şey emrediliyorsa o meşrudur. Derecesi ayrı, fazmışı meşrudur. Yani yapılması şer'an caizdir. Medh ediliyorsa ayrıca bu sana ecir kazandıracak demektir. Teşvik ediliyorsa bu da sana ecir kazandıracak demektir. Aynı zamanda yapanlar da sadece o fiil değil yapanlar da methediliyor, teşvik ediliyorsa bu şey meşrudur. Cenab-ı Allah yapılmasını istiyor demektir. 2. Şari'in, bir fiilin terkini istemesi, fiili veya failini kötülemesi, dünyevi veya uhravi bir azabın sebebi olarak onu göstermesi, insanlar arasına adavet ve buz sokmaya sebep olarak onu işaret etmesi fiilin haramiyetini veya kerahatini gösterir. Mesela ayet-i kerimede birisi için rıçsun min ameliş şeytan diyor. Bir başkası için fısk diyor. Necis diyor. İsim diyor Bu gibi ifadeler kullanıyor. Bunun örneklerini vereceğim birazdan. Bunlar tekrar ediyorum. Eğer bunlar var ise nedir o ayet-i kerime? Ya haramdır ya mekruhtur şer Şerif'in istemediğidir. Üçüncü genel kaide bu yolda bir fiilin helal kılındığını, ona izin verildiğini, yasağın veya günahın, zorluğun, sıkıntının kaldırıldığını ifade eden lafızlar bu fiilin mübah olduğunu, caiz olduğunu gösterir. Mübah kelimesinin caiz olduğu meşru olan her şey caizdir zaten. Bir de mübah var. Mesela bir şey yemek gibi. Mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Kabirleri şimdi ziyaret ediniz diyor. Bunun gibi yasağın kaldırılması artık cevazını gösterir. Bizim için yaratıldığını vurgulaması. Biz dünyayı, Ben dünyayı sizin emrinize amade kılmak için yarattım diye vurgulaması, nimet olarak zikredilmesi aynı şekilde bunun mübah olduğunu, çayiz olduğunu gösterir. Şimdi mesela bunların içerisinden birinciye misal, helal kılındığını, izin verildiğini ve benzeri. Şimdi innallaha yuhibbullezina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaennahum bunyanun marsus. 1. ayet-i kerimede ne demiştik? Bir fiili etmesi, emretmesi, teşvik etmesi veya faili teşvik etmesi. Bakınız bir örnek. cenab Allah yuhibbullezina yuqatiluna fi sabilihi. cenab Allah kendi yolunda cihat edilmesini sever. Evet. ...nasıl sever, nasıl cihad edilsin... ...sappen, birbirine kenetlenmiş... ...saflar halinde, bir bütün halinde... ...geçit vermez bir kale haline... ...gelmişler... ...ke ennehum bunyanun mersuz... ...sanki hani... ...taşları, pirketleri... ...unsurları, sütunları... ...birbirine kenetlenmiş... ...yapışmış... ...kale surları gibi... ...hem burada ne yapıyor... ...Allah yoluna cihada vurgu yapıyor o cihadın nasıl yapılacağına, nasıl manen ve kalben birbirine insanların kilitlenmesinin gerektiğine vurgu yapıyor. Şimdi bu neydi? Teşvik ediyor, emrediyor, güzel gösteriyor misalde. Bir başka ayet-i kerime. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا Kim bir mümini kasten öldürürse. Mütahammiden o demek. فَجَزَاُهُ cehennem." Bu insanın akibeti alacağı karşılık cehennemdir. Haliden tiha orada ebedi kalıcıdır. Bu müminin kalını helal derecede görürse tabi. Ve Allahu aleyhi cenab Allah ona gadab eder. Ve la'anehu lanet eder. Ve adde lehu azaben azime onun için çok büyük bir azap hazırlar. Bu bu suçun hem haramiyetini hem de ne kadar ne kadar ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir. Nisa suresinin 93. ayet-i kerimeydi bu ayet-i kerime. Şimdi yine bir başka misal. Demin kardeşimiz soruyordu. Ya eyyüvellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru, şarap, vel meysiru, kumar, vel ansabu vel ezlem, putlar ve falokları, ritsun, necistirler, pistirler, min amelis şeytan, şeytan amelinden pis ve iğrenç şeylerdir. فَجْتَنِبُوْهُ Ondan uzak durun. لَعَلَّكُمْ tuflihun, Ola ki felah bulursunuz. Şimdi bu ayet kerimede mesela hamr haramdır demiyor. Şu haramdır demiyor. Ne diyor? Şeytanın amellerinde necis şeylerdir diyor ve ondan uzak durun diyor. Uzak durma ne manası ifade eder? Haramiyet ifade eder. Açık ve nettir esasen. Ve zeyyene bir başka misal. Ve zeyyene lehum şeytanu a'mâlehum Şeytan o insanlara amellerini güzel gösterdi. Fesaddehum anissebili onlara Allah yolundan alıkoydu. Fehum la yehtedûn Onlar hidayete ermezler. Şimdi şeytan hangi amelleri süsleyerek onlara güzel gösterdi? Bunlar ayet-i ön tarafında zikrediyor. Bu aynı zamanda Allah yolundan alıkoymadır ve bu insanların hidayet bulmayacağını da vurgudur. Bunun cemiyet hayatında ne kadar misalini görürüz bir bilseniz. Düşünüyorsunuz ya bir insan <gülüyor> bunu nasıl doğru, nasıl caiz görebilir, nasıl yapabilir, nasıl bunu evirip çevirip de haklı göstermeye çalışabilir? İnan bunun kerelerce misali var. Bir insan nasıl açıklığı saçıklığı savunur? Yok mu? Çağdaşlık adı. Adı çağdaşlık. Nasıl içkiyi savunur? Çağdaşlık. Nasıl kokteylleri savunur? Savunuyor. Nasıl iffetsizliği savunuyor? Savunuyor. Nasıl zina bir ülkede yasak olamaz tezini savunuyor. Savunuyor. İnanın söylemeyi istemiyorum. Daha iğrençlerini savunanlar da olmuştur. Belki garip olacak ama savunma ne noktaya varabiliyor? Ona bir örnek olsun. Ben Türkiye'ye gelmemiştim henüz. Bir kadın Fransız Cumhurbaşkanı olmuştu. Seçimle gelmemişti. Birisi ayrıldı mıydı, öldü müydü, ne olduydı, bir şey olduydı, öyle gelmişti. O kadına bir gün basın mensubu soruyor, diyor ki Japonlar şu kadar ilerledi, şunları yapıyor, ekonomisi çok güçlü. Biz niye Japonlar kadar olamıyoruz? Kadın cevap veriyor. Doğrusu diyor, Japonlar gibi karınca olmaktan hoşlanmam, diyor. Gece gündüz çalışmaktan da hoşlanmam, hayatını yaşayacaksın manasını. Şimdi bunu Japonlar diplomatik bulmadılar. Bir siyasetin böyle söylemesini onlar dünyadan hiçbir şey anlamıyor. İnsan gibi yaşamayı veyahut da zevklenerek yaşamayı beceremiyorlar manası imalı bir sözdü. Japonya buna diplomatik bir dille onların anladığı, kullandığı üsluptan cevap verdi. Biz karınca olmaktan hoşlanıyoruz. Biz Ağustos böceği olmayı tercih etmiyoruz. Arkasından laf imalı gittiği için bir şey daha söylediler. Homoseksüel olmaktan da hoşlanmıyoruz Fransızlara itham da bu. Şimdi bu laf çok ağır gitti. Anlayan her vicdan sahibine de ağır gider. Kadın ne cevap verdi? Bilmiyorum Türkiye'de hiç yankı yaptı mı? Kadın buna ne cevap verecekti merak ediyordum. Kadının cevabı ne oldu biliyor musunuz? Ne var bunda dedi. Sonra Fransız milleti zevkine düşkün bir millettir dedi. Bu da ona göre bir savunma. Nasıl olur? Nasıl akıl alır veya nasıl bu savun olur? İnsanın aklına şey ermiyor ama insan sapıtınca, raydan çıkınca bu tarafa doğru gidebiliyor mu? Gidebiliyor demek ki. Bunu şunun için söylüyorum. Şeytan süsler ve yaptıklarını kendilerine güzel gösterir. Bunun dünya kadar misali var. Dünyada var, Türkiye'de var. Bir sürü şeyler, daha neler neler yani şu yapılanlar, edilenler, gidenler piyasaya bakın. Adamların çenesi hala çalışabiliyor. Ne yüzde savunuyorlar, nasıl edebiliyorlar? Biz de şaşıyoruz ama savunuyor. İsrail'in Filistin'e zulmü savunduğu gibi. Bir başkasının başka savunduğu gibi. Amerika'nın kendi yaptıkları rezaletleri savundukları gibi. Şeytanın uşakları da savunacak yol buluyorlar. Allah yolundan alıkoymayı bile... Yani şey olarak şu kadar İmam Hatip okulu kapattık diye, şu kadar Kur'an kursunu çalışma duruma soktuk diye savunabiliyordular. Bunu yapabiliyorlar. Şimdi birkaç kaç yıl oldu bilemiyorum ama 5 yıl civarında da çok fazla değil yani çok uzak bir tarih değil. 28 Şubat sürecinden sonraydı ama son devirlerdeydi. Yani tam vaktini bilemiyorum. Olan hadise Gölcük'te olan bir hadise. Gölcüye bağlı bir köye gidiyorlar. Köyden şikayet geliyor. Hatırımda kaldığına göre eve 11 veya 13 kişi gidiyorlar. Müftülükten de adam var. Kaymakamlıktan adam var. Teröre mücadele eden adam var. Polis var tabii. Müftülükten de adam var yanına. Niye? Evde ders veriliyor diye. Bir kadıncağız kendi kızlarıyla çocuklarıyla beraber birkaç kıza daha ders veriyormuş. Anlaşılan bu. Bu evi basıyorlar. Çocuk yok oynuyorlar. Çocuk demek ki hafta sonu mu geliyor? Ne zaman geliyorsa evde çocuk da yok. Bunun çocukları da diğer çocukları da okulda. Evde ne kadar seccade varsa, ne kadar başörtü varsa, ne kadar tesbih varsa iki mi üç tane demine elif cüzü buluyorlar. Suç aleti olarak geliyor. Savcıya getiriyorlar. On üç kişi. Kadını da alıyorlar. Kadının evde bir çocuğu var. Onu da alıyorlar. Dolayısıyla hepsini beraber toplayıp karakola getiriyorlar. Savcı da Allah ecini ziyade eylesin. Nasıldır? Ahlakın şunu bilmiyorum ama dürüst bir insandır. Ya diyor siz diyor hiçbir ön bilgi almadan, savcılık emri olmadan, olmadan gittiniz, evi bastınız, aradınız. Evet diyorlar. Bunları buldunuz. Evet. Buraya getirdiniz. Evet. Adam donup kalıyor. Ya siz bunu ne cüretle yaptınız diyor. Neye dayanarak yaptınız? Adamlar şaşırır bu sefer. İhbar geldi diyorlar. Ya Her ihbar geldiği evi siz basma hakkına sahip misiniz? Bunda ne var diyorlar. Tamam diyor. Savcı fazla mücadeleye girmiyor. Bacım diyor özür dileriz diyor. Şu elif cüzlerinizi malzemenizi alın gidin diyor oradan. Hepsi hakkında dava açtı. Bütün evi basanlar hakkında dava açtı. Hatta emniyet müdürü de var. Emniyet müdürü hakkında asa, açamıyormuş. Bakanlıktan izin istedi onun hakkında da. Bizim nereden haberimiz oldu? Müftülük yolundan. Müftiye de açmış. Şimdi bu sefer yalvarıyorlar. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki müdahil olun, takip edin, burnunu sürtün hepsini. Sürtmek için bütün gücünüzü kullanın. Sen nasıl gidiyorsun birisine? Nedir bu ya? 12-13 kişi bir ev basıyorsun Allah'tan kork. Ve suç aleti diye utanmadan çıkıp geliyorsa marifet de yaptığını zannediyorlar. Bir iş yaptığını zannediyorlar. Bu tür şeyler ne yazık ki garip bir dünyada yaşıyoruz, yaşadık. Ama şeytan demek ki süs diyor, püs diyor, onlar vatan kurtaran kahraman oldular, geldiler. Şimdi üçüncüye misal veriyorum şimdi. Nedir o? Yani fiilin helal kılındığını, izin verildiğini sıkıntının kaldırıldığını, mübah olduğunu gösteren şeylerdir. Bizim için yaratıldığını vurgulayıp bunun en açık ayetlerinden bir tanesi şu Mülk suresinin yani Tebarake'nin 15. ayet kelimesidir. Huvallezi ve kulu ve yaratan, sizin emrinize veren odur. Dağlarında, bağlarında, ovalarında, sırtlarında gezin, dolaşın. Ve onun nimetlerinden istifade edin ama dönüşün Cenab-ı Allah'a olduğunu sakın unutmayın. Hayata ona göre yaşayın demektir. Dolayısıyla ayet-i kerimelere baktığımızda hepsini bütünüyle değerlendirdiğimizde ayet-i içerisinde bizi imana teşvik eden ayet vardır, nimetleri hatırlatan ayet vardır, hüküm ifade eden ayet vardır, tafsilatıyla anlatan ayet vardır. O da ayrı bir örnektir icmali olarak kısaca anlatan ayet vardır. Direkt emreden ayet-i kerime vardır. Çok defa emretmeyen, emretmeye değil, cemiyette nelere sebep olabileceğini, nelere canlandıracağını, bir milletin hangi temel taşlarının olması gerektiğini ifade eden ayet-i kerimeler vardır. Mesela وَمِنْ اٰيَاتِ اَنْ خَلَغَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ Ayetinde olduğu gibi Cenab-ı Allah sizi aynı cinslerden eşler yarattı, aranızda sevgi ve merhamet oluşturdu derken ne diyor bir oluşturdu derken yuvalarınıza sevgi üzerine kurun, merhamet üzerine kurun, karşılığı hukuka riayetle kurun, şefkat üzerine kurun, temel bu olursa huzur ve huskun duyarsınız vurgusunu yapıyor. Size bir şey hatırlatmak istiyor. Bu şekilde ayet-i kerimeler geliyor ve bize ulaşıyor. Pekala, yani bunların içerisinden hangisinin fazilet ifade ettiğini, hangisinin diyelim ki mendubiyet, caizlik ifade ettiğini, hangisinin haramiyet ifade ettiğini, hangisinin mekruh ifade ettiğini kim çıkaracak, kim özetleyecek? Bir kısmı çok açık. Onu herkes yapar. Bir bölümü ise bu alanda ihtisas sahibi olan insanlar yapar. Bu ne demek? Şimdi şöyle bir vurgu yapalım. Tekrar mezheplerle ilgili paylaştığınız bilgileri göz önüne getiriniz. İslamiyet ruhbanlık dini değildir. Yani her insan İslami kitapları okuma hakkına sahiptir. Kur'an-ı Kerim okuma hakkına sahiptir ahkamını bilme hakkına sahiptir, hadisleri okuma, fıkıh okuma hakkına sahiptir, kitapları karıştırma hakkına sahiptir, bilgi ve kültürünün olması hakkına sahiptir. Hele kendisi bir alanda iş yapıyorsa, o ilgiyi işle ilgili olan fıkhi bilgileri de öğrenmek zorundadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, alışveriş hukukuyla ilgisi bilgi olmayan çarşımıza yaklaşmasın diyor. Keşke şimdi onu yapabilseydik çok şey değişirdi. Neredeyse biren insanımız kalmadı ama birçok insan alışveriş yapıyor. Şimdi böyle bir hayat tarzının içerisinde geliyoruz. İnsanlar farklı bilgiler ediniyorlar, farklı melekeleri var, farklı kabiliyetleri var. Bu farklı bilgiler farklı kabiliyetlerle ilgili olarak üzerlerinde çalışıyorlar. Ama insanlarımız bu bilgileri ve bu kabiliyetlerini geliştirirken hepsinin Allah'ın çizdiği çizginin içerisinde olmasına dikkat ve riayet etmek zorundadırlar. Bunu öğrenmek zorundadırlar. Evet bu doğru. Ama bundan öte bir şey daha var. Trafik karıştığında, raydan çıkmalar yaşandığında yeniden trafiği düzeltecek, her şey rayına oturacak, doğru yoldur, asıl üstü budur diyecek, bu yolda yon gösterecek insanlar bu alanda iktidar sahibi olan insanlar olmalıdır. Benim sık sık haç organizası karmaşık bir organizedir. Haç organizasında söylediğim bir cümle vardır asıl haç organizasında mütehassıs olan insan kervanı baştan doğru yönlendirendir. Doğru. Ama asıl mütehassıs ne zaman ortaya çıkar? Kervan raydan çıktı mıydı? Nasıl raya oturtacağını bilen insan asıl mütehassıs olan insandır. Çünkü bundan sonra dalar gider. Hadiseler karma karışık yuma dönüşür. Ve oldukça zorlaşır. Bunu şunun için söyledim. Tıpla Fıkıh alanı birbirine çok benzetilir. Eskiden de ta hicri birinci asırda var. Hadisçileri eczacıya benzetirler. Saydala saydala diye bir zamanlar Türk'ü vardı biliyorsunuz. Saydeli demek eczacı. Saydeli lafı yedinci, birinci asırda var. Hadisçileri eczacıya benzetirler. Fakihleri doktora benzetirler. Hangi ilaç, hangi hastalığa nasıl iyi geliyor ve nasıl uygulanmalıdır şeklinde. Şimdi bu şekilde... Fetva verecek insan neye benzer? Hastalık için reçete yazan doktora benzer. Eğer bu seviyede başkalarına yol gösterecek ve fetva verecek konumda olmak istiyorsa bu alanda iktisat sahibi olmak zorundadır. Bilgilerini paylaşabilir, müzakere edebilir, artırır. Bizim sağlık alanındaki bilgimizi artırdığımız gibi. Ama iş bir yanlışı düzeltmeye gelince, bir hastalığı tedaviye gelince bu konuda istisas sahibi olmak zorundadır nasıl cerrahide okunan bir kitabı ve cerrahi alanda yazılan bir kitabı alıp da okuyan bir insan gel yatırıp seni keseceğim bir güzel ameliyat edeceğim diye eline bıçağı alıp da bir başkasının yatırma hakkına sahip değilse bu konuda ihtisası yok ise fetva verme hele de hayati olan konularda fetva verme hak ve selahiyetine sahip değildir bu bilinmelidir Hele günümüzde ayrıca bir de müzakere ve karşılıklı olarak belli konularda eğer karmaşık konu ise istişare edilmelidir. Ayet-i kerimeler bu açıdan her önüne gelen ayet-i ile hüküm vermeye kalkarsa, hele de zahirle hüküm vermeye kalkarsa sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. Bilemiyorum güne, gündeme getirdiğimi yakın yaşananları daha çok getiririm. Bir ay olmadı bir kardeşimiz telefon ediyor. Hocam diyor, Hanımlara cuma neden farz değil. Bunu şeyden de sordu. Cuma neden farz değil. Ya eyyuhellezine Amanu diye başlıyor ayet-i kerime. Ey iman edenler diye hanımlarca cuma farz değil. Hanımlar yani iman etmeyenlerden mi? Dan başında saksağın vur beline gazmayı. <gülüyor> tam, tam, tam öyle. Şimdi her iman edenler diye hanımla iman edenlerin herkesin içerisinde mesela çocuğun imanı da geçerlidir. Ama çocuğa cuma farz değildir. Yani böyle almakta nedir? Yolcu da mümindir. Hatta çok hayırlı bir iş için de yolculuk. Hac için edebilir, cihad için edebilir, şu edebilir, bu edebilir. Ama mümin olmasına rağmen biz öğreniyoruz ki Allah Resulü'nden seferi olan, yolcu olan bir insanın üzerine cuma farz değildir. Ama cumayı kılarsa yerine getirmiş olur, farz düşer. Hanımın üzerine de farz değildir. Bir hanım gider de camide cumayı kılarsa üzerinden öğle namazı düşer. Şimdi ayet-kerime'de kendi kendimize akıl yürütüyoruz. Şimdi doktor olduk ya, hastayı ameliyat edeceğiz. Ey iman edenler dediğine göre, iman edenler safına da hanımlar dahil olduğuna göre, hanımlar da haydin cumaya gitmelidir. Bütün ilk önce bu kardeşlerimizin hanımını cumaya götüreceksin. Evde de yemek olmayacak. Bak evde kavga etmiyorsa tamam. <gülüyor> Şimdi evet, şöyle düşün. Rabbimiz bizi bizden iyi biliyor. Evde yavru kucağında çocuğu olur. Evdeki şartları olur. Bir evi koruyup kollayan insan da gerektir. Ve benzeri hayata biz bölüşmüşüz. Erken yapısı ona göredir. Dış hayatı, hanımın daha çok iç hayatı göredir. Birbirine o iç hayatta olamaz mı? Ve yaşı olamaz mı? İstisnalar olamaz mı? Elbette ki olur. Şöyledir. Kapıyı da kapatmıyor. Hanımcağız gelip cumayı kılabilir. Şu şöyle olabilir, bu böyle olabilir. Ama buna dair bir noktadan hareketle kendi kafamıza göre sonuna doğru hüküm veriyorsak işte hatayı o zaman işliyoruz demektir. Bir başka mesela, misal olarak söylüyorum. Aynı mantıkla devam edecek olsak mesela hesap etmeden veriyoruz. Ya eyyü vellezine amenu ey iman eder. Gatilüllezine yelûnekum millel küffar. Size saldıran çevrenize yer alan kafirlerle savaşın derken de ey iman edenler diyor. O zaman hanımların hepsini cepheye sürmek gerekir. Şimdi yani mantık bu değil. Yani bundan ne hüküm çıkar, nasıl çıkar, ne şekilde çıkar, ne yapılmalıdır? İşte bu bir ihtisas alanıdır, üzerine çalışma alanıdır. Dolayısıyla ona göre hareket edilmelidir, ona göre sınırlandırmalıdır. Mesela Cenab-ı Allah ne yapmıyor? İnsanlara özürlü olanları savaşta sorumlu tutmuyor. Sadece onlar da iman eder. Bazen izin de veriyor. Mesela şey var Amr İbni Camuh var. Bilmiyorum hakkında hiç bilginiz var mı? Amr İbni Camuh radiyallahu an bir ayağını zor yere basacak kadar topaldır. Uğuz Savaşı'na çıkmak istiyor. Çocukları dört tane çocuğu var. Yalvarıyorlar. baba diyorlar. Yani biz bu işi görürüz. Müsaade etmiyorlar babalarına. Babalarını çaresiz bırakıyorlar. Babalara Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor. Bu çocuklar bana şehitliği çok görüyor diyor. Şehitliği bana çok görüyorlar diyor. Ne olur şunlara bir şey söyle. Peygamber Efendimiz onu bırakın diyor. Bu aziz insanın Uhud'da tek ayağının üzerine sekerek dövüşü gerçekten dillere destandır. Ve Uhud savaşından biraz detayla bahseden her insan, her ilim ehli bu şahsın savaşına ayrıca dikkat çeker. Kopmamıştır, dağılmamıştır, yılmamıştır. Ordu dağıldığında vazgeçmemiştir. Dişini tırnağına takmıştır. Başkalarında görülmeyen bir nasıl diyeyim, fedakarlık sergilemiştir. Hakikaten Uhud'un en şanlı şehitlerinden bir tanesi bu Aziz Amr İbni Camuk'tur. Yine de çocuklarından bir tanesi ondan kopmamıştır. Ona babasını koruyacağım diye onun çevresinde yavru da fır dönmüştür. İkisi kucak kucağa şehit bulunmuştur. Ama o gün onu görenler diyorlar tek ayağın üzerinde sekerek dövüşünü seyretmeliydi diyor. Gerçekten, gerçekten tarihe geçecekti bir mücadeleydi diyorlar. Şimdi bu, bunun gibi ama Cenab-ı Allah bu insanı mazur görüyor. Mazur gördüğü halde cihat meydana çıkamaz mı? Çıkar. Abdullah i̇bn Ümmü paylaşmıştık. Abdullah İbn-i Ümmü Mektum, radıyallahu anh gözleri görmeyen bir insandır. Cihat ayetlerine nazil olduğunda ağlamıştır. Niye? Rabbimin bir emri var, bir emir veriyor ve ben yapamıyorum. Çünkü yapamadığı bir emirle ilk defa karşı karşıya gelmiştir. O güne kadar ne emrediliyorsa yapıyor ama cihat ayetleri inmeye başlayınca yapamıyor. Ağlayarak girmiştir Resulullah'ın yanına. Ya Resulullah cihatla ilgili ayet emredildi, öyle mi? Evet. Ya Resulullah yapamıyorum. Vallahi yapabilseydim bir gün bile geri durmazdım. Ama bunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum demiştir. Efendimiz Abdullah Rabbim senin özrünü biliyor dediği halde içi dayanamamıştır. Allahum menzil udri, Allahum menzil udri diye ağlayarak yalvarmıştır. Ne olur benim için bir ayet indir diye. Benim gibiler için bir ayet indir diye. Bu aziz insan daha sonra cihada çıkmanın çaresini bulmuştur. İslam sancağını taşımaya başlamıştır. Ölümüne taşımıştır, zaman zaman kendini dizine kadar toprağa gömdürmüştür ve Kadisi'ye de sancağıyla beraber şehit düşmüştür. Ama Cenab-ı Allah onu sorumlu tutmuyor. Ama o buna gayretine gayr, fedakarlığına fedakarlık katarak böyle bir izzet ve şerefe ermeyi başarıyor. Bunlar ayrı bir konu, mesuliyet ayrı bir konu. Cenab-ı Allah deseydi, bütün bu insanlarda cihatle mesuldür deseydi o zaman zor olurdu. Ama üzerine farz olmadığı halde yapmak ayrı bir güzellik, ayrı bir ibret revhası taşır. Bunun gibi nice nice nice hadiseler vardır. Biz bunları anlayacağız, ayırt edeceğiz, fıkhi hükümler içerisinden çıkacağız. İlle kendiliğimizden, kendi kuru inadımızla hareket eden insanlar olmayacağız. Bilgi bilmek güzeldir. İlim bilmek güzeldir. İlimle amel etmek çok güzeldir. İlim, amel, edebin üçünün yan yana gelmesi sık sık söylüyoruz. Çok çok güzeldir. Bir şey daha güzeldir. Haddini bilmek. Haddini bilmek. Bilmediğini bilmek. i̇mam Malik Hazretleri sık sık bilmiyorum dermiş. Talebesin birisi diyor. Biz bilmiyorum demeyi ondan öğrendik diyor. Bilmiyorsa bilmiyor. Şimdi insanın bazen durduğu, aklının da durduğu, bilgisinin olmadığı şey olamaz mı? Olabilir. Kadî-i var. Genç yaşlarda kadı olmuştur, tabi'in alimlerindendir, uzun yıllar fetva vermiştir. Sahabilere bile, Hazreti Ali'ye bile fetva vermiştir. Fetva vermiştirken hükmetmiştir, hakim olarak hükmetmiştir. Böyle bir yapıya sahibi insandır. Bir gün birisi geliyor, ona bir soru soruyor, bilmiyorum diyor. Adamın kafasının tası atmış. Evet odadan çıkmış gidiyor. Pencereden de görünüyor. Geçtiği yerde pencere. Bir de yılların kadısı. Kadı olmuş diyor. Bir de bilmiyorum diyor. diyor Kendi kendine söylenip gidiyor. Şu adamı gerisin geri çağırın diyor. Çağırıyorlar gerisin geri içeriye. Şimdi içeriye girince diyor ki bak diyor. Ben diyor burada oturuyor. Bir de dünyanın maaşını alıyor diyor. Onu da söylüyor. Ben diyor buraya oturdum diyor. Burada verdiğim vaktin karşılığı evet diyor bana maaş veriyorlar diyor. Ama ben diyor bildiğim şeyler için maaş alıyorum diyor. Bilmediğim şeyleri için maaş alsaydım diyor herhalde hazinede para kalmazdı diyor. <gülüyor> Şimdi git diyor ben bilmiyorum diyor bilmiyorsam ne yapayım diyor. Çıkıp çıkıp adama ondan sana bırakıyor. İnsan her şeyi her zaman her şekilde bilecek demek değil. Bazen bizden takatımızdan fazla şeyler isteniyor. Takatımızdan fazla şeylere de bilmiyoruz demek bir erdemdir. Doğru bir davranıştır. Haddinde durmak da güzel bir şeydir. Talebelerden hoca, biyoloji hocası gelmiş yeni, imtihan yapacak. Herkes imtihana hazırlanıyor, hoca da yeni, dersi de iyi anlatıyor, hocanın gözüne girecekler. Hoca kapıdan içeri girmez, kağıdı kalemi kaldırın diyor. Hocam imtihan olacak? tamam olacağız diyor ama kağıt kalemle değil, kaldırıyorlar. da iki tane mikroskop getirmiş. Birini bir sıranın önüne koyuyor, birini öbür sıranın önüne koyuyor. Mikroskopa da böcek bacağı yerleştirmiş Bakacaksınız diyor, bu hangi böceğe ait olduğunu küçük kağıtlar hazırlamış. Yazacaksınız, bana vereceksiniz adınızı. Neyin bacağı olduğunu yazacaksınız, adını vereceksiniz. Şimdi talebe geliyorlar. Çok ince bilgi sahibi olan gerek ki, bunu örümcek bacağı mı? Yok bir böceğin bacağı mı? Yok çekirgenin bacağı mı? Hangi bacağı, ne bacağı olduğunu bilesiniz. Bu kadar ince, tırtırlı bir bacak işte. Hangisinin olduğunu tanıyan aşk olsun. Tabii öğrencilerin morali bozuluyor. Rastgele oraya kimisi Ağustos böceği yazıyor, kimisi çekirge yazıyor, kimisi hamam böceği bilmem ne yazan gidiyor yazan gidiyor. Kimisi öfkeyle hiçbir şey yazmadan gidiyor. Bir tanesi de öfkeden kapıyı çarparak gidiyor. Kapıyı çarpınca hoca arkadan bağırıyor. Kim o terbiyesiz diyor. Gel bakayım buraya. Biraz sonra kapı acalıyor. Kapının arasından bir bacak uzanıyor. Erkeksen sen, sen tanı bakayım diyor. <gülüyor> Şimdi takatın üzerinde, verilen bilginin üzerinde şey sormayacaksın. Yoksa yoksa geri döner. İşin içerisinden çıkamazsın. Biz de yok çok mütehassıs olacağız. O zaman ona göre şey söyleyeceğiz. Yok çok mütehassıs değilse kaddimizi bileceğiz ve insanlardan da hadde uygun şey isteyeceğiz. Bilmiyorsak da bilmiyor diyeceğiz. Böyledir. Böylece Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgiyi burada noktaladık. Haftaya Cafer rad e, Caferi e, mezhebe hakkındaki sözü söylemedik. Acaba onu mu söyleyelim? Yoksa sünnete sünneti de bitirelim isterseniz. sonra ona dönüş yapalım. Haftaya inşallah hadis üzerine sünnet üzerine duralım. Oradan devam edelim. Şimdi sorularınız varsa ben onları alayım. Saatimiz normal durması gereken noktaya yaklaştı. Evet. Evet. Müfesser iki, iki, esasen kendisi tefsir edilmiş demek. Bazen tefsir edilmeye müfesser diyor. Tefsir edilmiş veya tefsir edilmeye muhtaç anlamın anlamıdır. Hayır. Kendi kendini tefsir, başka ayetlerde tefsirini bulan anlamındadır aynı zamanda. Daha çok da bu anlama kullanılır. Anlaşıldı? Bunun ayrıca usulü fıkıh, şöyle diyeyim, usulü fıkhın ön taraflarında özellikle hanefiler bunu öne alıyorlar. İlk dilimde Gelen naslar kaç türlü işte müşterekli, müevveldi, müfesserdi, mufassaldı ve benzeri kaç türlü anlama gelir? Bütün bunların şıkları usulü fıkhın ilk diliminde vardır. Evet. Ravi zinciri tam olup zayıf hadislerin olduğunu söyleyen alimler var. Örneğin sığır eti. Kokmaz diye bir hadis varmış. Bunu örnek verirken ravi zincirinin sahih ve tam. Ama hadis sahih olamaz. Çünkü sığır eti dışarıdan kalırsa kokar diye örnek verdi. Bize aydınlatır mısınız? Şimdi şöyle diyeyim. Ravi zinciri tam demek her zaman hadis sahih demek değildir. Ravi zincirindeki ravi çürük ne yapacaksınız? Bir tane kelbidi bir adam var. Kelbi'nin adı geçti mi hadis hemen güme gider yani neredeyse rivayet ettiği sahih hadis az adam devreye zincirde ama o zincirin o halkası çürük zincirin her halkası çelikse sağlamsa biz bu zincire sahih diyoruz Halkasının bir tanesi plastiktense veya paslanmışsa veya çürük ise buna demiyoruz. Hadis sahih ise, zincirler sağlam ise bu sefer hadisin metnini incelemeye alıyorsunuz. Acaba direkt muradı bu mu? Başkası bu mu? Nedir ne şekilde diye. Dolayısıyla yani zincir her zaman sağlam olacak demek, yani var demek, sağlam demek değildir. Hatta inşallah oraya geleceğiz. Ben üzerinde inşallah bunu da bırakayım. Üzerinde o gün gelince daha fazla durayım. Çünkü detay bilgi istiyor. Bazen bakınız, ravi mesela falan vakidi için, Vehbi i ibn münebbi için, bazı insanlar için kullanılır. Alimdir, zahirttir, çok mutlaka bir insandır, hadiste iyi değildir diyor. Birine geleni hadis olarak aktarıyor diyor. Yani adamın takvasını laf etmiyor, tevazosuna laf etmiyor, ilim genişliğine laf etmiyor ama hadis konusunda dikkate alınmaz diyor. Şimdi daha örnek, bir örnek daha vereyim. Orada duruyorum çünkü bunun çok daha örnekleri var. Misal olarak 80 yaşına kadar hafızası çok iyiydi diyor. 80 yaşından sonra hadisleri birbirine karıştırmaya başladı diyor. Hadisi 80 yaşından önce mi rivayet ediyor? 80 yaşından sonra mı rivayet etti? Buna dikkat ediniz diyor. Şimdi buna varıncaya kadar incelenmiştir. Yoksa hadisteki adam, yani mesela... İbni i el-Hacer el-Askalanin takribü-tehzib bunu ifade eden bir kitabı var. Kitapta takribü-tehzib'e baktığınızda ne diyecek? Saduk diyecek, 80 yaşından sonra, 70 yaşından sonra karıştırmaya başladı diyecek. Bu bir iki kelimedir ama anlayana çok şey ifade eder. Anlaşıldı? İnşallah günü gelince hadis üzerinde başlayacağız, daha fazla duracağız. Kütüb-i kitabında sahih olmayan hayırdır. Daha hadise bahseden hadisle ilgili sorular gelmeye başladı. Sahip olmayan hadislerin bulunduğu söyleyen hocalar var. Evet var. Hocalar değil var. Ama o gün yine göreceğiz. Her zayıf hadis reddedilir mi? Her zayıf hadis demek alınmayacak, amel edilmeyecek hadis mi? Bunun üzerine ayrıca konuşacağız. Zayıfın kendi arasında 30 küsür çeşidi var. Hangileri zayıftır? Nen nesedir? Aynı zamanda kütübü sitte içerisinde o zayıf hadislere niçin var, ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Hem de ne kadar var bir bilseniz. Kütübü sitte de yetmiyor bazen. ada yetmiyor. Biz gider bir de muhallayı karıştırırız. Muhalla İbni Hazmin'dir. Zahiri mezhebinden olduğu için, kıyasla yapmadığı için bir konudaki hadislerin var mı diye en olmadık konuları deşeler bazen bulur çıkarır. Ona bile baktığımız oluyor. Dolayısıyla Var. Bu aktarılmalı ama bu alimler bu hadisin sıhhatine genellikle ya onlar kendileri dikkat çekerler, kimde olduğu gibi, Tirmisi'de olduğu gibi veya hotta onların üzerine yazılmış kitaplar vardır. Mesela Sünenin Nese'yi aktardığında şu dedi ki derler, mesela Zevaid de dedi ki derler, Zebidi şu konuda şöyle dedi derler, bu konuda şu şöyle demiştir diye. Onların da ötesinde hadis fıkıh kitaplarında olan hadisleri tahric eden hükümler hakkında bilgi söyleyen vardır. Mesela Hidayen'in hadislerini Nasb-ı Rayet tahric etmiştir. Her bir hadisin derecesini onunla ilgili diğer hadisleri söyler. İnsanların dilinde dolaşan hadisleri sıhhat derecesini vurguyen kitaplar vardır. Bugün kardeşiniz soruyordu. Keşful Hafa gibi. İnsanlar kulaktan kulağa bu hadis çok söyleniyor. Bu hadisin sıhhat derecesi nedir diye inceleyen kitaplar var. İşte onlarla bir araya gelince, bütününce hadis ihtisaslaşıyor. kütüb sitede var mı? Dolayısıyla bir hadis kütüb sitede var demek, sahih demek değildir. Ki nerede varsa sahih demektir. Sahih-i Müslim'de ve Sahih-i Buhari'de varsa sahih demektir. Onların prensibi sahih olanı almamaktır. Zinciri bulundaki almamaktır. Hatta İmam-ı Buhari'ye hadisin hadis olduğuna inanıyor. Ama zincirini, senedini bulamıyor. Bu sefer hadisi başlık olarak kullanıyor. Hadis demiyor Adana. Kur'an'ın başlığı olarak o hadisi kullanıyor. Bu da yetmemiştir. Ayrıca Buhari'nin tarihi vardır. Hadisi tutuyor orada zikrediyor. Niye? Sahih-i Buhari'de koyduğu prensiplere uymuyor ama Buhari bunun hadis olduğuna inanıyor. Öbür kitabını zikrediyor. Edebül Müfred'inde zikrediyor mesela. Sahih-i Buhari'de zikretmiyor. Edebil Müfred diye ayrı bir kitap var. Onu da zikrediyor. Evet. Aynı zamanda da Buhari ve Müslim'de zayıf hadisenin olduğunu söylüyorlar doğru mu? Yanlış. Yanlış yok ama şöyle var bazen ravi'nin kendisi de beşer yanılıyor. Buna bir örnek vereyim o orada dursun. Misal olarak ravi'lerden birisi diyor ki ben Allah Resulü'nün ilk defa telbiye getirdiğini Feran kabilenin hizasında duydum diyor. Oraya falan tepeye gelmiştik diyor. Falan yerde konaklamıştık. Konaklamadan kalkıp göçerken getirdi diyor. Bir başkası falan kavşakta duydum diyor. Bir başkası şurada duydum. Bir başkası burada duydum. Bu rakam onu geçik. Her birinin yeri ayrı. Aynı olanları değil. Bunu niye seçtim biliyor musunuz? Bu soruyu kafası karışmış olan bir insan Abdullah İbni Ömer'e soruyor. Hz. Ömer'in oğluna. Hadis konusunda son derece titiz olan bu insana soruyor. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh Cenab-ı Allah eciniz ziyade eylesin. Bize de bir örnek sunmuş oluyor. Diyor ki cümleye şöyle başlıyor. Ben diyor Allah Resulü Medine'den evinden çıktı. Yeniden evine dönünceye kadar yanından hiç ayrılmadım diyor. Yanındaydım. Allah Resulü ilk defa telbeyi Zülhuleyfe'de namaz kıldı. Bineğine bindi. Bineğinin yönünü Kabe'ye doğru çevirdi. Mekke'ye doğru ...Telbiye'yi hareket ederken söyledi diyor. Zülhuleyfe de söyledi. Mikat noktasında söyledi diyor. O dediğiniz insanların hepsi de doğru söylüyor diyor. Çünkü o falan kabileden... ...bize şurada katılmıştı. İlk defa Telveyi şurada duydu. Tek tek hepsini izah ediyor. Hepsi doğru söylüyor. Hepsinin sebebi bu diyor. O orada gördü. Bu burada gördü. Şu şurada gördü. Şu şu kabileden. Demek ki şu şurada duymuş... Takır takır takır hepsini izah ediyor. Ya bu son gelen Abdullah ibn Ömer radıyallahu an olmasaydı, da önümüze bu on hadis gelseydi, ne diyecektik? İçine çözemediklerimiz olacaktı. Belki akıl yürüyecektik ama ortada kalacaktık. Mesela bunun bir örneği yine buharide olduğu için söylüyorum. Sahabinin birisi diyor ki, beni Haris Mescidine bir sahabi varıyor. Beni Haris Mescidinde Uhud tarafına yakın bu mescid İnsanlar ikindi namazlarını kılıyorlar. Ne tarafa doğru kılıyorlar? Beytül Makdis'e doğru, Kudüs'e doğru dönerek kılıyorlar. Kapıdan bağırıyor. Ey müminler diyor. Kıblenin Kabe olduğuna dair ayet nazil oldu. Artık Cenab-ı Allah Resulüne vahyetti ve Kıble'ye onu döndürdü. Kabe'ye döndürdü. Resulullah Kabe'ye dönerek namaz kılmaya başladı. Siz de Kabe'ye doğru dönerek namaz kılın diyor. Bu aynı zamanda tek kişinin güvenilir işi, zan ifade edebilir mi? Ona da örnek. Yani bu insan yanılıyor olabilir mi? Bu insan şöyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? Onun da örneği. Veya milleti kandırmaya yönelik bir muzip de olabilir mi? Binde bir ihtimalle olsa var. Bir kişi neticede. Ne oluyor? Bütün cami halkı namazda yer değiştiriyor, yönüne kıbleye doğru dönüyor. Bu şeyden sonra ikinci hadisedir. Kıbretin mescidi değil bu. Bu ikinci bir mescittir. Mescidin adı teklif ediyorum. Beni Harise Mescidi. Aynı hadise Kuba'da yaşanıyor. Sabah namazında. Ertesi gün sabah namazının birinci rekatı Kudüs'e doğru, ikinci rekatı Kabe'ye doğru kılınıyor. Pekala. Ravi Buhari'de yer alan hadiste bunu şöyle anlatıyor. Aynı ravi'nin şöyle seslendiğini düşünüyor. Allah Resulü'ne mescidi Nebi'de ayet nazil oldu. Allah Resulü Kabe'ye döndü. Siz de Kabe'ye dönün. Pekala incelediğinizde görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime Mescid-i nazir olmamış. Bu ayet-i kerime Beni Seleme yurdundaki mescitte, bugün kıbleteyim diye anılan mescitte nazir olmuş. Allah Resulü öğle namazının bir ve ikinci rekatını Kudüs'e doğru, üçüncü ve dördüncü rekatını nereye doğru Kabe'ye doğru kılmış. Pekala bunu aktaran ravi, Nasıl zannederek aktarıyor? Allah Resulü Medine'de olduğu zaman %99 namadı nerede kılıyor? Mescid-i Nebi'de kılıyor. Ama o gün Berâ İbni Marur diye bir sahabe var. O vefat etmiştir, onun ailesinin taziye gitmiştir. Orada namaz kılıyor. Onun da kendine ait ayrı bir kıssası var. Ama orada namaz kılarken de ayet nazil oluyor. Binde bir Allah Resulü gitmiş, başka bir yerde namaz kıldırırken ayet orada nazil oluyor. Sağ bir haklı olarak ravi anlatırken bu ayet yüzde yüz ne diyor? Kendi karantina göre mescid Nebi de Nebi'de vahyedilmiştir. Allah Resulü namazın içerisine döndüğüne göre sokakta herhangi bir yerde vahyedilmemiştir. Demek ki camide vahyedildi. Bu camide ne olabilir? mescid bir olabilir. Oradaki insanlara böyle aktardığını söylüyor. Şimdi ister birinci ravi olsun, ister ikinci ravi, ister zincirdeki üçüncü ravi bu hatayı işlesin. Kötü niyetli değil ama hata işliyor. Bu hadisi ne yapmaz? Sahihlikten çıkartmaz. Bu insanlar özürsüzü doğru ve doğru. Millette hayrına sebep oluyorlar. Millet Kabe'ye doğru dönüyor. Ama bunun manası ya bu insan haklı ya Beni Seleme yurdunda namazda ayet indi diyen ikisinden birisi haklı iki hadis de sahih. Biri haklı ise öbürü haksız. Büyük ihtimalle Beni Seleme yurdunda nazil oldu ayet-i ama bu sahabi Mescid-i Nebi'de nazil olduğunu zannetti. Bu hadise sahih olmaktan çıkarmaz metninde metninde dikkate alınması gereken bir nokta var meselesini çıkarır. İhtita sahibinin işi de işte budur. Anlatmak istediğimizde de iyi bir örnektir. Evet. Tamam. Bankalardın maaş sözleşmesine karşısında verdikleri promosyonları kullanmak caiz midir? El cevap değildir. Şunu da söyleyeyim hocam da. Cevat Akçet hoca fenliğe soruldu aynı soru caizdir dedi. Neden caizdir dedi? Çünkü istemiyorsun sen, o veriyor. Yani bir insan borcunu daha iyi şartlarda ödeyemez mi? Evet ödeyebilir. Ama buna biz caizdir diyemiyoruz. Bir de faiz meselesi ihtiyatla hareket edilmesi gereken bir meseledir. Bunu şunun için söyleyeceğim. Beklenti var. Yani maaşı bu bankalar dolaşıyorlar, paranızı bize yatırın diye müesseselerle anlaşıyorlar. Memur para oraya yattığında onlar promosyon değil, faizi kendini yatsın diye bunun karşılığında teşvik veya adını ne korsanız verdiğini biliyor. Yatıran insan da bekliyor. Yatıran da vereceğini biliyor. Böyle olunca alınması doğru değildir. Alınması derken şunu diyorum alıp yenilmesi doğru değildir. Soruda olduğu gibi. Bu bankada bırakılmamalıdır. Çünkü bankada zehir bırakmış oluyorsun. Onu alacaksın bir güzel dağıtacaksın. Hayırlara vereceksin. Mahzurlu yoldan gelen paranın gideceği yer tasattuktur. Bu kaydeyi unutmayınız. Bu mahzurlu yoldan gelen bir paradır. Bunu tasatür edeceksiniz. Vakıf ve derneklere mi veriyorsunuz? Fakirlere mi veriyorsunuz? Biliyorsunuz bu tip paralar, bu biraz daha hafif gerçi öbürlerine göre ama biliyorsunuz yiyeceğine içeceğine fakir verirseniz vermeniz, yakacağına diye bir edep inceliği var. Bağlayıcı değildir ama edep güzelliğidir. Evli bir kadının kocası ölmüşse ve çocuk da yoksa kocasının malının dörtte birini alır dediniz. Evet, zekalı budur. Miras hakkı budur. Peki kocası ölen kadının kocasından borç kalmazsa ne olur? Bunu akrabalara öder, hanıma ödemez. İlk önce bu miras gider demektir. Yani ilk önce biliyorsunuz borç nereden verilir? Terikeden verilir. Yani ölen insanın geride kalan malına miras denmez. nedeni denir? Terike denir. Terikeden ilk önce borç verilir. Sonra vasiyet varsa vasiyet verilir. Geriye kalana miras denir. Anlaşıldı? Geriye kalana miras denir. Eğer malında ilk önce borcu verilecek, hayır borcunu karşılayacak malı yoksa buna hanım ödemek zorunda değildir. Bunu kim ödeyecek? Akrabalar ödeyecek. Devamında onu soruyormuş zaten. Tamam. Hadis-i Şerifler kurban ayetlerine nes eder mi? Bu ayrı bir soru. Ayetten murat işte kurban mıdır? Başka şey midir? Alimler bunda ihtilaf etmişlerdir. Evet. Dolayısıyla evet, hicret ayetindeki hicret ayetindeki hüküm ile Mekke'nin fethinde Allah Resulü'nün fethi'den sonra hicret yoktur hadisini nasıl değerlendirmeliyiz? Fethi'den sonra hicret diyor, yoktur demek yani ileriki tarihlerde hicret yoktur manasına değil akıllarca Mekke'den Medine'ye hicret yoktur manasınadır. Anlaşıldı sınırlıdır. Artık Medine İslam diyarı olmuştur. Medine'den Mekke'den Medine'ye hicret yoktur manasınadır. Ondan sonra kalkmış Medine'ye gelmişsin. İlk önce vatanını terk eden insan gibi değilsin. Vatanını terk edip evini barkını terk edip Medine'ye gelen insan bir daha geri dönecek mi, bir daha ev kendin olacak mı? Bir daha oralarla buluşacak mı? Bunu bilmiyordu. Her şeyinden vazgeçerek Medine'yi münevvereye geldi. Fetihten sonra gelecekse canı istediği zaman gerisin geri Mekke'ye gider. Mekke'ye oturur kalkar Mekke'de gelir. Fetihten sonra hicret yoktur. Bunu vurgular. Yoksa ileriki tarihlerde hicret yaşanmayacaktır demek değildir. Evet. Sonuncusu herhalde. Kur'an'daki nida ayetlerinde Allah Resulü'ne hitaben ya Muhammed şeklinde değil de onun vazifesiyle vasfeyle isimlendirdiğini seslenildiğini görüyoruz. Doğru. Bugün Allah için bazı grupların, Rab, Peygamber için, Muhammed, asab ı Güzin için, Ömer, Ebu Zer Ali, radiyallahu Anhum kullanıyor ve bu üslubu avamdan sıyrılma adına kullanıyorlar. Kanaatınız, düşünceniz nedir diyor. Yani Allah için Rab kelimesinin kullanması bunu Rabbimiz şeklinde benimseyerek, özümseyerek edeben kullanıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama sadece Rab Rab kullanıyorsa ki Tevrat'ta Rab ifadesi çok geçer. Bu farklı bir bana ifade eder. Bir de soğukluk ifade ediyorsa o da Rabbimiz değil, Rabb şöyle dedi, Rabb böyle dedi, sanki üçüncü bir şahısmış, öteymiş gibi bir soğukluk ifade kullanıyorsa, bugün daha söylediğim, ilahiyat fakültesinde Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz kullanırsa yanlı oluyorsunuz. Ne kullanacaksınız? Peygamber diyeceksiniz, parantez açacaksınız, s, s a yazacaksınız. Bu da hürmet ifade ediyor, bu kadar yeterli. Hayır, Peygamber Efendimiz derseniz, bu taraflılık ifade ediyor. Bu gibi kullanışlar yanlış ve soğuk kullanışlardır. Ama Rabb kelimesi, Evet, yeri gelir Rab dersin, çünkü bizi terbiye eden, nimet bahşedendir. Yeri gelir Allah Celle Celaluh dersin, yeri gelir Kahhar dersin, yeri gelir Rahman ve Rahim dersin. Mesela yeri gelir Rahman'a kul olamayanlar, şeytana uşaklığı tercih edenler dersin. ona göre uy uygun gider. Bu, bu tip kullanımlarda sıkıntı yok. Ama sizin dediğiniz gibi avandan sıyrılma alırlarsa, yani bir insan mütevazı, o ayrı bir incelik. Peygamber Efendimiz için Muhammed lafsanın veya Muhammed demişse yanına Mustafa getirmiyorsa saf Muhammed gibi kelimeler kullanıyorsa bu çirkindir. Ashab-ı Güzin için yani Ömer, Ebu Zer, Ali eğer bunların yanına radiyallahu anh getiriyorsa biz dilimizle alışmışız Hazreti demeye daha ede Hazretiden den radiyallahu anh veya radiyallahu anh anhuma eğer babası da Müslümansa veya kadınsa radiyallahu ha gibi Dua ile kullanılıyor ise bunda sıkıntı yok. Ama saf Ömer, saf Ebu Zer, saf Ali gibi kullanıyor kullanıyor ise bir de bazen çok sık diyelim ki bir e, konuşmanın içerisinde veya bir paragrafın içerisinde 3-4 kere geçiyor. Ebu Zer radiyallahu anh diyorsun. Sonra Ebu Zer şöyle dedi. Bunda sıkıntı yok. Yani yan yana gelmiş bir ihtiram cümlesi dua kullanmışsa onun hemen yanında gelene de sık sık kullanmaya ihtiyaç yok. Ama ara açıldıkça Zihinden kaçtıkça yeniden adı alındıkça kullanılması doğru olandır. Diğerleri soğukluktur, uzaklıktır, kuruluktur, kabalıktır. Bu kabalıkları çok sık işlemeye başladık maalesef. Evet soru buydu noktaladık.